Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bugün e, programda e, kendimizi özgürleştirmek ve başkalarını desteklemek başlığının izinden gideceğiz. Bu programda yeni e, dinleyenler için hatırlatalım. Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının... Ee, sırasıyla bölümlerinin üzerinden geçiyoruz Canan'la birlikte. Evet 12. bölüme geldik. Sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hani diyorum bu sezonda bu e, radyo program döneminde yayın döneminde e, tekrar e, üzerinden geçtiğimiz konulara geri de döneceğiz. Kendimizi özgürleştirmek ve başkalarını desteklemek başlığını e, Canan'la birlikte incelerken... Ee, kitaptaki bir şiir geldi aklımıza yazarı bilinmiyor maske ee, onunla başlamak istiyorum bugün bembeyaz ince bir elde sımsıkı tutulan bir maske yüzünde her zaman bir maskesi vardı maskeyi hafifçe tutan bileği sanki bu iş için yaratılmıştı ama bazen hafifçe sarsılıyordu. Titriyordu maskeyi tutan parmakları. Yıllar geçti ve ben hep merak ettim. Ama çekindim sormaya. Sonra bir gün dayanamadım. Bakıverdim maskenin arkasına. Hiçbir şey yoktu. Hiç. Yüzü yoktu yani. O artık yalnızca bir elde. Bir maske tutan zarafetle. Evet, maske. Çoğumuzun maskesi var mı acaba? Bilmiyorum, bazen ben maske takıyorum. Kimlik gibi bir şey diye duyuyorum, değil mi? Böyle yani maske sanki e, bir takım şeyleri göstermemek için veya bir böyle kendimize böyle şey diyoruz ya, e, zırh gibi. ...korumakla ilgili bir şey... ...o maskeye takınca sanki... ...duygularımızı karşı tarafa... ...veya kendimiz duygularımızın farkında olmuyoruz... ...veya karşı tarafa duygularımızı böyle... ...göstermemek... ...böyle ihtiyacımız olan şeyin... ...farkına varmamak... ...muhtaç olmama durumu gibi... ...böyle bir kimlik... Ben de kendimizi özgürleştirmek... ...başlığıyla birlikte... ...bu şiiri tekrar... ...okuduğumda... ...şey geliyor aklıma... Maskesi olmayan var mı diye bir soru geliyor e, Maskeden hani bugün şeyi anlıyor benim zihnim Dışarıdan nasıl görünmek istediğimle ilgili e, Davranışlarım, konuşmalarım, hallerim Kendime dışarıdan nasıl görünmek istediğimle ilgili yarattığım bir kabuk gibi Evet nasıl görünürsem kabul görürüm, onaylanırım işte yani akıllı kız, çalışkan öğrenci, başarılı iş kadını. Değil mi? Bunlar da bir maskeler gibi sanki. Bu zaman topluluktan onay göreceğiz gibi bir düşünce. Ve çok şey ya böyle sıkışık bir yer esasında orası. Yani kendimizi bir hapishaneye koyup işte <gülüyor> şöyle ne de bir leva asıyoruz. E, bizi bir etiketliyoruz ve bu kimlik bu kimlik için ...yaşıyoruz neredeyse... ...çok gerçekten özgürlük... ...göremiyorum orada... ...daha çok böyle sıkışmış... ...apis kalmış gibi bir yer... ...evet bu... ...yani buradan şeye bağlanmak istiyorum... ...böyle çocukken e, veya... ...bir takım e, inanç kalıpları mı diyoruz... ...yani kültürel inanç kalıplarımız... ...olduğu gibi... E, ...bazı... ...ne bileyim... E, ...şöyle söyleyeyim... ...erkekler ağlamaz... ...gibi bir şey mesela... O da mesela maskelerden biri olabilir. Yani erkekler ağlamaz. Erkek, herkesin önünde erkek ağladığı zaman böyle bir çocukken söylediğimiz bir şey vardı ve hep bana şey hatırlatırlar işte çocuk düşüyor hemen kucağımızı alıyoruz ve hem söylediğimiz tek şey erkekler ağlamaz gibi yani daha küçük yaşlardan beri çocuğun kulağını onu fısıldıyoruz öyle büyüyor çocuklar gibi bir şey. Ee, bilmiyorum bu şey kalıplar bende de çok var mesela iyi bir şey olduktan sonra yani çok mutlu olmayayım onun arkasından kötü bir şey olacak. <gülüyor> yavaş yavaş onu dönüştürmeye çalışıyorum ama galiba e, zorlan zorlandığım kalıplardan birisi. Veya bilmiyorum senin var mı böyle kalıpları anlamak için yani yeterli değilim mesela bir kalıp. Canan olmaz olur mu? Bir sürü var. E, şimdi sen konuşurken e, gözümün önüne şey geldi. Bu ara e, Oscar ödülleri nedeniyle Lady Gaga'nın hayatı falan çok gündemde. E, biliyorsun onun böyle bir etten elbise giymişti. Mari Moro'ya e, yapılanları protesto etmek için. Gözümün önüne benim o etten e, elbisenin yerine böyle sanki hepimizin üzerinde görünmez etiketten bir elbise var. Zırh var gibi geldi. Etiketlerle doluyuz. Dışarıdan nasıl görünmek istediğimizle ilgili etiketler. İyi insan, iyi eş, iyi anne, iyi çocuk. Ondan çekici olmak. Çekici kadın, seksi. seksi. Ya da hanımefendi. O da var. Ağırbaşlı, mütevazi, doğallık seven. Yani artık kültürel olarak geldiğim değerler her neyse bunları bir etiket gibi üzerime yapıştırıp bunları giydiğimde. Kendimle bağlandım kopuyor aslında. Yani maskeden ben biraz e, hem dışarıya göstermek istedim kendimle ilgili kimlik diyebilirsin etiketleri düşünüyorum. Aynı zamanda da senin dediğin gibi e, bir takım iç bilgilerim de var. Kültürel koşullanmalarımla gelen e, ya da kendi çocukluğumda yaşadığım olaylardan e, devşirdiğim. E, i̇şte ben yetersiz biriyim, yeterince iyi değilim. Ondan sonra herkes benden daha başarılı gibi. Kimse beni anlamaz zaten. Kimse beni anlamaz. Ondan sonra ne yapsam yaranamam filan gibi bilgiler de getiriyoruz. Ben kitap önümde kendimizi eski kalıplardan kurtarmak diye bir bölüm var. Eğer ilginizi çekiyorsa dinleyicilerimizi de davet ederim bu bölümleri arada göz atmaya. Marshall Rosenberg şeyi söylüyor. Hepimiz insan olarak bizi sınırlandıran şeyleri iyi niyetli ana babalardan... ...öğretmenlerden, din adamlarından ya da başkalarından öğrenmişizdir. Burada benim için kıymetli olan, bizi sınırlandıran şeyler diye bahsettiği... Ee, ...ve şey diye devam ediyor, nesiller hatta asırlar boyunca aktarılan bu yıkıcı kültürel öğretilerin çoğu... ...yaşamımızın içine o kadar işlemiştir ki artık bunların bilincinde bile değilizdir. Hı hı. Ben kendimde mesela... Ee, Gençlik dönemimde, üniversite dönemimde oldukça kadın hareketine yakın bir yerden geliyorum. Ona rağmen kendimde kadın olmakla ilgili kültürel koşullanmaları her gün bir kere daha fark ediyorum. Şiddetsiz iletişimle yaşamaya başladığımdan beri çünkü şiddetsiz iletişim benim hayat bilgilerimi sorgulamayı getirdi önüme. Onun yerine Neye ihtiyacım var sorusunu sormaya başladım. Ne hissediyorum neye ihtiyacım var sorusunu sordukça da kendime dürüstlüğüm arttı. Ee... Bu örneklerden birisi de şey örnek olarak vermek istiyorum burada senin söylediklerini e, duyduktan hı hı. sonra Marshall'ın e, çocukken öğretmenlerinden biri sen her şey yap ama şarkı söyleme demesi. ...onu şey inandırmış, yani ben şarkı söyleyemiyorum, sesim kötü, bu konuda yeteneğim yok gibi... ...ama daha sonra kırklı yaşlardan sonra şarkı söylemeye başlamış. Bunun gibi bir şey, yani öğretmenin veya annenin, babanın söylediği bir şeyi... ...çocuk kapıp ve bunun doğru olduğuna inanıp ve bununla büyüyebiliyor. Ve ondan sonra bu onun için bir inanç oluyor. Benim aklıma şimdi geldi Canan... Ee... Çok ilginç üniversite sınavlarına hazırlandığım dönemde bu Marshall diyor ya bizi sınırlandıran şeyleri iyi niyetli birilerinden öğrendik diye benim çok saygı duyduğum bir tırnak içinde söyleyeyim abim vardı ben o dönem psikolog olmak istiyordum yani üniversitede psikoloji okumak istiyordum. Bana dedi ki ya Deniz işte bireylerim kurtaracaksın sen Toplumla, toplumsal meselelere odaklan toplumları kurtarmak lazım hiç sosyoloji oku dedi. Ben bir utandım Canan dedim ki evet bireylerim kurtaracağız bireysel kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz kafasına girdim o dönemki değerler dünyam ailemden de getirdiğim şeyler beni oraya sürükledi ve ben gerçekten sosyoloji okudum çok ilginç <gülüyor> Evet e, Tam da e, bunun tabi e, bu verdiğimiz örnekler hani e, biraz daha böyle bireysel hayatlarımızla ilgili bununla birlikte bu kültürel bir eğitime tabi tutuluyoruz Biz bunu ne kadar farkındayız bilmiyorum e, o kültürel eğitimin sonucunda da Marşlini kitapta şeyi söylüyor. Baskıcı toplumların krallarına ve seçkinlerine hizmet etmiş bir dil bize miras kalmıştır diyor. Yani şu an kullandığımız yargılayan, suçlayan, yorumlayan, e, had bildiren e, dil aslında bize baskıcı toplumların krallarına ve seçkinlerine hizmet eden bir dil. Evet ve mesaj da şöyle bir şey yani ihtiyaçların olumsuz ve yıkıcı olduğudur. Bir kişiye muhtaç dendiğinde yetersizlik ve gelişmemişlik ima edilmektedir. Yani bu ihtiyaç, ihtiyacım var deyince bazı insanlar gerçekten biraz böyle rahatsız oluyorlar, orada muhtaca bağlanıyorlar. Evet yani insanlar ihtiyaçlarını ifade ettiklerinde sıklıkla bencil olarak yaftalanırlar... ...ve şahıs zamiri olarak benin kullanılması bazen bencillik veya muhtaçlıkla bir tutulur diyor. O yüzden bu kendimizi bu kültürel koşulandırmadan kurtarabiliriz herhalde artık öyle bir seçim yapabiliriz değil mi? Ee, Sirdessiz iletişim benim Hı. dünyamda zaten seçim özgürlüğü demek bir anlamda Hı. da. Ee, şimdi bu dille ilgili düşündüğüm zaman yine Marshall'dan alıntılarsa e, kendi ihtiyaçlarını fark etmeleri önlenen halk kitleleri diyor e, Marshall nasıl davranırlar? Yani kendi ihtiyaçlarını fark etmiyorsan e, işte büyüklerin bilir. Öğretmenim bilir. Liderim bilir. Ondan sonra annem bilir. Babam bilir. Yani benden daha yüce birileri var hep. Ondan sonra benim ihtiyaçlarım bile onlar benden daha iyi bilir. Ne diyorlarsa doğru durabiliyorsun. Yani ediyorsun. otoriteye güvenmek. Otoriteye değil mi? Onlar, otoriteye boyun eğiyorsun. Boyun eğiyorsun. Uysal yani, oluyorsun. Türlü. Kelly Bryson diye bir destil iletişim eğitmenimiz var. Onu söylediği bir söz geliyor aklıma. Yani cici çocuklar olarak yetişiyoruz. Cici... Uysal, uslu çocuk ol diye yetişiyoruz. Ondan sonra da aynı dil bizi e, çeşitli boyun eğme e, hallerine getiriyor. Şides, yine Marshall'ın bir sözünü bu noktada hatırlatmak istiyorum. Marshall diyor ki hiçbir sistemin sizi asi ya da kahraman haline getirmesine izin vermeyin. Yani kurban da olmayın, asi de olmayın diyor. Evet, duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı fark etmemizi... Teşvik ediyor şiddetsiz iletişim her zaman Peki bu koşullanmayı fark etmek de Sanki bu üzerimizdeki hakimiyeti de Kırmak için önemli bir adım oluyor Yani onu farkındalık da Aa evet ya ne oluyor bu Benim duygum ihtiyacım bu Diyebilmek Şiddetsiz iletişimde tam bu söylediğin noktada Çok kıymetli bir dört adımdan söz ediyoruz Programın önceki bölümlerinde her birini biraz açtık Her ne oluyorsa tam olarak burada ne oluyor? Ne duydum, ne gördüm diye bakmak, gözlem yapmak ve oradan duygu ve ihtiyaçlarımla bağlantı kurmak bu halin panzehiri. Evet, cebimizde durması gereken bir panzehir. Evet, tam olarak ne oldu? <gülüyor> ne duydum, ne gördüm ve neye ihtiyacım var? Evet, bir müzik arası verelim. Yıllar önce Aykut Atasay'dan, sevgili Aykut Atasay'dan tanıştığım, kalbinlen bir şarkı dinleyeceğiz hep beraber. Falımdan bir bilet çıktı filmin adı Al yazmalı gören var mı diye baktı yoktu filmin sonu çok zordu Kimse görmez dedin usulca Yoktun bırakamadım bulunca Yağmur başladı halimi sorarken İyiyim dedim Yalan söyledim Hatırlar mısın Geniş ferah meydanları Savaşsız ve sakin akşamları Kafesteki bülbülleri Yamuk kesilmiş kahkülleri göye baktıran balkonları Hiç unutmadım dedim ıslak Gülümsedin ıslık çalarak Hayal ettim bölüştüğümüzü Bir ekmeği oturarak El ele diz dize ve göz göze Bakışarak hiç ölüme dar Sonsuza kadar, sonsuza kadar Sonsuza kadar, sonsuza kadar Çıkardın cebinden bileti, çekerken elimden elini Vazgeçtim bana etmez artık kapadım o yarı defterini. E i̇şte böyledir küçük kayıp kısa ayıp yalan yanlış bir aşkın hikayesi. E i̇şte böyledir küçük kayıp kısa ayıp yalan yanlış bir aşkın hikayesi. Herkesi kandırır. ...devam ediyoruz... Ee, ...sevdiğimiz bir konu... ...deyelim mi depresyonla... <gülüyor> ...depresyonda mısın Deniz? <gülüyor> <gülüyor> Şu desi iletişim... ...öğrenmeden önce sorsaydın... ...zaman zaman evet... ...cevabını alabilirdim benden... ...ben şimdi artık bunu şeye çevirdim... ...depresyonda olduğumu düşündüğümde... ...ne hissediyorum diye soruyorum... Hmm. ...o baya bir... ...değişik bir bakış açısı... Evet, Marşal Rosenberg'in bakışıncısı. <gülüyor> ee, burada söz etmemizin nedeni kendimizi özgürleştirmek diye baktığımız zaman... ...Marşal Rosenberg, e, içimizde yargılayıcı bir iç diyalog devam ediyorsa... ...ihtiyaçlarımızdan uzaklaşırız diyor. Bu içimizdeki yargılayıcı diyalog bazen dışarıya karşı olabilir... ...ama çoğu zamanda kendime dönük olabilir. Kendime dönük bir yargılayıcı diyalog içinde olduğum zaman... Dikkatim e, nasıl e, işe yaramaz biri olduğumda olabilir? Nasıl e, beceriksiz olduğumda olabilir? Nasıl yetersiz olduğumda olabilir? Yani yani, kendini yargılayan bir şey düşünce zaman Niye böyle yaptım? Daha evet. fazla şey yapmalıydım. Daha gerçekçi evet. olabilirdim. Daha çok çalışabilirdim. Beceremedim. Beceremedim. Be, ya da beceremem. Ha bir de o var. Evet. Ben, ben zaten bunları yapamam gibi haller. Başa çıkamam ben bunu gibi. Değil mi? Evet. E, burada benim böyle altını çizip e, böyle on kere falan okuduğum en önemli kısmı e, böyle bir hal olduğunda evet ihtiyaçlarımızdan uzaklaşır, onlara yabancılaşırız. Ve dolayısıyla da bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde harekete geçemeyiz diyor kitapta Marshall Ozenberg. Ve şiddetsiz iletişimin en önemli bölümlerinden biri bu bence. Çünkü bütün ıı, şiddetsizlik çalışmasında benim öğrendiğim... ...benim ihtiyaçlarımı karşılamak için sorumlu olan tek bir kişi var. Kim o? Ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yetişkin olmaya başladığımız yer de burası. Dolayısıyla ben ihtiyaçlarımı anlarsam... ...neye ihtiyacım olduğuyla bağlantı kurabilirsem... ...artık dışarıda olup biten... İnsanların yaptığı ve yapmadığı eylemlerle meşgul olmaktan özgürleşirim, kendimi özgürleştiririm. Benim için mesele bu ihtiyaçlarımı karşılamak için harekete geçmek olur. Yani biraz kendi sorumluluğunu eline almakla da ilgili değil mi? Yani ben artık ihtiyacım karşılanmadığın zaman da evet bunu da yasın tutarım, üzülürüm. Karşılandığında da mutlu olurum. Ama hani oturup depresyon biraz böyle sanki buz gibi hareket edemem. yani kalıp gibi duruyorsun, hiç hareket edemiyorsun. Çünkü bağlantın kopuyor. Hayatla bağlantın kopuyor. O enerji, bu ihtiyaçlar bizim hayat enerjimiz diyoruz ya. O bir şey oluyor ve o kopuk olunca, o bağlantı kopunca oraya ulaşamıyorsun. Ve hareket etme yetin de sanki kayboluyor gibi. Onu tekrar canlandırmak için tekrar kendine bağlantı. Ya neye ihtiyacım var, ne istiyorum, neyi özlüyorum. Ve bunu yapmak için rica, o rica galiba bizi harekete geçiren şey, aksiyon. Değil mi? Onunla ilgili de seçim yapabilmek belki de. O gücü tekrar elimize almak. Ee, şimdi sen anlatırken biraz kitaptaki örneklere bakıyorum. Biraz da e, kendi e, tırnak içinde depresyon hatıralarım aklıma geliyor. Galiba en önemli kısmı kendimle nasıl konuştuğumun farkına varmak bu noktada. Yani iç diyaloğum nasıl devam ediyor kendimle? Yani ben kendime, kendimle ilgili ne söylüyorum? Önümde bir örnek var. Bir iş kadını Marshall'ın seminerine katılanlardan biri. Daha çok şey yapmaya mecburum. Eğitim ve yeteneklerimi boşa harcıyorum diye konuşuyormuş kendi içinde. Ve bu iç mesajları mecburum kısmını e, şiddetsiz iletişime tercüme ettiklerinde e, hatta şey diye da, e, biraz mizah katmış Marşal e, kendisinden iş kadınının mesajını aşağıdaki gibi ifade edebilmek için bir şiddetsiz iletişim hapı aldığını hayal etmesi istendi ne olduğunda ne hissediyorum çünkü neye ihtiyacım var bu nedenle neyi istiyorum kalıbını bir hap gibi sunmuşlar şuna çevirmiş Mesleğimi yapmayarak evde çocuklarla bu kadar çok zaman geçirdiğimde kendimi depresif ve hüsrana uğramış hissediyorum. Çünkü daha önce mesleğimde tattığım başarıya ve doyuma tekrar ulaşmaya ihtiyacım var. Bu nedenle şimdi kendi mesleğimde yarı zamanlı bir iş bulmak istiyorum noktasına gelmiş. Evet bir şekilde o depresyonunu, ihtiyacını ve duygularını birleştirerek empati yani kendine empati yapmış. Değil mi? Bu kendine empati yani ne hissediyorum. Ne ihtiyacım var ve bunu karşılamak için ne yapabilirim diye aksiyona geçmiş. Aynen öyle ve ee, tam bu <gülüyor> noktada ne yapmadığı belki dikkat çekmek isteyeceğim nokta benim. Kendi analiz etmiyor. Şimdi her depresyondayım dediğimde kendime teşhis koyuyorum. Depresyondayım çünkü ben çocukken de bilmem ne yaşadıydım. Ya şu an burada bu hayata bu bilginin ne katkısı var? Analiz ettin de Peki bir sonraki adımın ne olacak? O yüzden e, kendinle diyaloğa dikkat edip o diyaloğu yorum, yargı, suçlama içermeden tam olarak ne hissediyorum, neye ihtiyacım var ve bu ihtiyacımı karşılamak için bir sonraki adımım ne olacağı çevirmek... ...özgürleşmenin ilk adımlarından biri gibi geliyor. Bana. Evet, yani baktın gördüğümünü tek başına yapamıyorsun. Yani şey destek, için her zaman söylediği destek isteyebilirsin. Yani destek istemek e, bir muhtaçlık değil. E, tam tersine kendi sorumluluğunu alıp... ...yani ben bu konuda başa çıkamıyorum... ...sen bana yardım edebilir misin Deniz bu konuda diyebilmek? Değil mi? Açık olmak, net olmak, kalbini açmak. evet. <gülüyor> Ve insanların da aynı benim gibi gönülden vermekten hoşnut olabileceğini, memnun olabileceğini hatırlamak. Evet, kalpten verme, gönülden verme şefkatli bir dil diyoruz şiddetsiz iletişim. Bu programı bitirirken senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben topluluğumuzun etkinlikleriyle ilgili bilgiler nereden alınabilir onu hatırlatmak istiyorum. Şidesiz İletişim Türkiye topluluğunda pek çok etkinlik sunuluyor. Canan ve ben de sunuyoruz. Onun dışında pek çok arkadaşımız çeşitli seminerler ve etkinlikler sunuyorlar. Tek tek hepsini saymak hem zaman açısından hem de birini unutursak mahcubiyet yaşarız endişesiyle içine girmediğimiz bir şey. Bununla birlikte... Eğer merak ediyorsanız Facebook ve Instagram'da Şiddetsiz İletişim Türkiye hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda şiddetsiziletişim.com diye Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği'nin bir web sitesi var. Orada eğitmenlere ve eğitmenlerin etkinliklerine ulaşabilirsiniz. Canan'a ve bana geri bildirim vermek, düşüncelerinizi aktarmak... Herhangi bir şey e, paylaşmak isterseniz benim mail adresime yazabilirsiniz denizspatar.gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar'da Samsun, Polatlı Ankara, Trabzon, Ankara, Rize. Denizspatar.gmail.com'a Canan'a ve bana e, yazabilirsiniz. Onun dışında Canan ve ben de Instagram'dayız. Bizi oradan da doğrudan takip edebilirsiniz. Evet. İyi haftalar dilerim o zaman. İyi haftalar. Hoşçakalın.